Allahu billahi min a'malina yehdihi yudlil la ilaha illallah abduhu amma bad Dersin ikinci kısmıyla inşallah devam edeceğiz. En son Hanifelerden Kessani'nin sözünü nakletmiştik Gene başka bir Hanifi İmam Şeybani Muhammed İbn Hasan Şeybani, Ebu Hanife'nin talebesi Arkadaşı Onun inşallah bu meseledeki sözüyle Dersimize devam edeceğiz Diyor ki Şeybani Bâb-ül İslam İslam bâbı Zekre anil hasen anhu. Hasan'dan zikredildi ki Kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Emir edildi <coughs> ki insanları hasta "La ilahe illallah" insanlar "La ilahe illallah" deyinceye kadar savaşmakla emrolundum hadisini zikretti. Gal dedi ki "Ve kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuqatilu ibadetul abutan." Peygamber sallallahu sellem <anh>, putperestlerle savaşıyordu. Vahum hum la yuahhidun Allah." Onlar Allah'ı birlemeyen "La ilahe illallah" şahadetini ikrar etmeyen bir kavimdi. "Ve men qale minhum la ilahe illallah" Her kim onlardan la ilahe illallah derse kâne delilen ala İslamihi, Bu onların islâmlarına delil olur diyor. Hasıl sonuç olarak ennehu yuhkem bi islâmihi. İslamına hükmedilir. İzâ akarr bi khilâfi mâ kâne mâlûmen min ehtikâdihi. İtikâdından malum olan şeyin khilâfını ikrar ettiği zaman islâmına hükmedilir. İşte altın kaide. Bu şeybaninin zikrettiği vel hasıl ennehu yuhkam biislamih malum olan şeyin hilafını zıddını ikrar ettiği zaman kişinin İslamına hükmolunur li'ennehu la tariq ila al-wuquf çünkü bizim hakiki itikadı bilmek gibi bir durumumuz söz konusu değildir zahire sadece bakarız ve نستدل بما نسمع من اقراره على اعتقاده اعتقاد دائر اقrarını duyduğumuzda ve eğer ikrar bi hilafı ma huwa ma'lum min i'tiqadı istedledinna ala ennahu battala i'tiqadıhi önceki malum i'tiqadının hilafını ikrar ederse anlarız ki biz o i'tiqadını değiştirmiştir yani bir adamın küfürü kabirlere ibadetse baktık ki ikrar ediyor kabirlere ibadet küfürdür ben bundan vereyim diyor. İt it i̇tibar ederiz ki bu şirk olan itikadını değiştirmiş. Mesela bir adamın küfrü e, namazı terk ise bu adam namaz kılarsa anlarız ki ne yapmış? Bu itikadını inancını değiştirmiş. namazını eda ediyor. Yine aynı şekilde e, buna benzer küfrü her ne olursa olsun küfrü malum olan bilinen taifeler. Mesela teşrih noktasında küfre düşmüş taifeler. İşte bunlar da tekrar teşriğinin Allah subhanehu ve teala olduğunu ve insanlardan bunun nef gerektiğini ikrar ederseler anlarız ki bu kişi itikadını değiştirmiştir. Ve ibadetul avthankani yukarıuna billahi teala. Çünkü putperestler dahi ne yapıyorlardı? Bu la ilahe illallah ikrar etmeyen putperestler dahi Allah'ın varlığını ikrar ediyorlardı. Ne gibi? Kale Teala Allah subhanehu ve teala dedi ki وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ من خَلَقَهُمْ لَيَكُولَ النَّ اللّٰهِ Onlara sorsan onları kim yarattı? Şüphesiz diyecekler ki Allah. وَلَكِنْ كَانُوا لَا يُقِرُّونَ بِالْوَهْدَانِيَّ Ancak onların ikrar etmediği nokta Allah'ın tevhidi birliğiydi. قال الله تعالى Allah şöyle haber verdi. اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُونَ Onlara La İlahe İllallah dendiğinde büyüklenirlerdi. Yani La İlahe İllallah'ı putperestler çok iyi anlıyorlardı. La ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini çok iyi bir şekilde ne yapıyorlardı? Anlayabiliyorlardı. O yüzden onlar la ilahe illallah dedi, dendiğinde onlar müstekbir oluyorlardı. Vekale fima anhum. Tabii bu onların la ilahe illallah dendiğinde anlayıp büyüklenmeleri yani la ilahe illallah manasını fehmettikleri değildir yani. La ilahe illallah ne manaya geldiği onlar ulaşmış ama onlar fehmedememiş, anlayamamışlar. Bundan dolayı ne yapmışlar? Müstekbel, müstekbirlenmişler. Çünkü insan anlasa zaten iman eder. Hidayet de zaten anlamasıdır. Onlara ulaşmasına rağmen onlar ne yaptılar? Müstekbir davrandılar. Vakalefime akbara anhum. Allah onlardan haber dedi ki aci al al ilahen Sen ilahları bir tek ilah mı yaptın? In haadele shuun Şüphesiz bu şaşılacak bir iştir dedi müşrikler. Veman kalemin hum. Onlardan her kim derse la ilahil illallah La ilahe derse bu aslen hiç vahdaniyeti ikrar etmeyen putperestlerden. Fakat akarra bime huve li liyetikadihi. İtikadına muhalif olan şeyi ikrar etmiştir. Fe lihazâ bunun için ce'ale zâlike delilun imânihim. Bu imanlarının delili kılınmıştır. Fakale dedi ki Nebisi Hâsâlam, umir tuhanu katilen nâse hatta yakulü la ilahe illallah. İnsanlarla La İlahe deyince deyinceye kadar savaşmakla emri oldum. Buradan kasıt diyor şeybani. E, mu, i̇tikadlarının muhalifidir bu söz. O yüzden İslamlarına hükmedilir. O yüzden malları ve canları korunur. Ve yakulü şeybani rahimüullah diyor ki wa ala hazel maneviyyetu ve kullu men yedda'il ilaheyn İza kale vahid minhum la ilahe illallah Fe zelke delilü İşte bu manevi bir şeydir. Her kim işte iki ilaha oldu iddiasındaysa eğer derse Allah'tan başka ilah yoktur. Bu ne olur? Onun İslam'ına delil olur. Çünkü önceki itikadının tam hilafına bir sözdür. Bu da neyi gösterir? İslam'a girdiğine delalet eder. Fa emma'l yahudü ven-nasara. Yahudiler <gülüyor> ve Hristiyanlarse fohum yekuluna la ilahe illallah. Fela takun hadi'l kelime delil delil İslamihim eee onlarla ilahe illallah diyordular fakat bu kelime onların İslam'larına ne olmuyordu delil olmuyordu. Wahuv ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve Onların Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki küfürleri onun risaletini, peygamberliğini ikrar etmemekti. Fakane delilul islami fi haqqi ikrar bi anne Muhammed Rasulullah onların İslam'ına delil olabilecek şey Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ne yapmalarıydı, ikrar etmeleriydi. Ale Ma sallallahu aleyhi ve sellem annahu ala yahudi ya'uduhu nabi sallallahu aleyhi ve sellem e, yahudi komsu öleceği sırada yanına girmişti ve onu davet ediyordu İslam'a fakale dedi ki eşhedü en la ilahe illallah ve anni rasulullah. Beşahade dedim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben Allah'ın resulüyüm. Fe nazar ila O çocuk babasına baktı o adam. Fakale lahu abel abil Abel Abil cevap ver dedi. Fe şehide bizalik ve mate. O Yahudi hasta kelime-i şahadeti yerine getirdi. La ilahe illallah Muhammedur resulullah dedi ve öldü. Fekal <gülüyor> Sallallahu Aleyhi ve Sellem elhamdülillahi ki atakabi nisbeti ki benim elimle ateşten birini azat etti, kurtardı. Niye İslam'ına hükmetti peygamber asasam? Çünkü Yahudiler ne yaptılar? Muhammedur Resulullah kısmını inkar ediyorlardı. O çocuk Muhammedur Resulullah demekle beraber ne yaptı? İslam'a girdi. İşte bu yüzden Nebi asasam ne yaptı? Onun İslam'ına hükmetti. Sonra til makale li ashabi arkadaşlarına dedi ki nu ahukum kardeşinizi gömün dedi Nebi Salasa. Devam ediyor şeybeni. Ve ammel yahudu bi biladil Irak. Irak beldesindeki Yahudiler. Fe innehum yeşhedûne en la ilahe illallah ve anne muhammed rasulullah Resulullah. Onlar la ilahe illallah Muhammed-i Resulullah derler. Ve lakinnehum yez'umûne fakat onlar zannederler ki ennehu Resulun ile al-Arab la ilahe ben-i İsrail. O Araplara gönderilmiştir. İsrail oğullarına değil. Ve yetemessekûne billâhile kavlihi teâlâ Allah'ın şu sözünde de yapışırlar delil edenler. Huvallezî <gülüyor> bâse fil ummiyîn rasûlen minhum. O Allah ki kendi işlerinden bir resul göndermiştir. Fe men yukirru minhum bi anne Muhammeden rasûlullah la yekunu muslimen. Onlardan her kim ikrar ederse Muhammed Allah'ın resuldür Müslüman olmaz ta ki hatta yetebarra min dînihî. Ma'a bununla beraber o eski dininden, eski itikadından beri olana kadar. ev yuqirru bi annehu da khalifil İslam ya da İslam'a girdiğini ikrar edene kadar. Hatta ila qalil Yahuda ve Nasrani bir Hristiyan ve Yahudi dese ki Müslüman, av İslam'tul lai hükmen bi İslam'ihi. Ben Müslümanım, teslim oldum desek İslam'la hükmedilmez. Li annehum ya dâ'ûn ederlik. Çünkü onlar zaten bu iddadalar. Ve inn al-Muslim Müslüman ise, hu al-Muslim lil-hak wal-muqatil ilayhi. Müslüman Hakk'a teslim olan ona boyun eğendir. Wahu miyze umune anlak mahum alehi. Onlar zannediyorlar ki hak kendi üzerinde oldukları yoldur. Fela yakunu mutlaka da laf fi hakkim delil olur İslam. Bu söz, bu lafız mücerveret olarak İslamlarına delil olmaz. Ta ki hatta yatabarra min din ihme. bununla beraber eski dininden beri olana kadar. Ancak welu kale mejusi. Aslan hiç İslam'ı ikrar etmeyenler, İlahelillâh Muhammed Resûl'ü ikrar etmeyen bir mecusi dese ki eslemtu veya ana muslim ben teslim oldum ben Müslümanım. Yuhken bi İslamih, İslamın hükmediler. Liyennehum la yadda'ûne hâzâ'l vasf çünkü onlar bu vasfı iddia etmezler. nefisleri için ve ya yu'addûne hu şatîme. Hatta bunu küfür sayarlar. Yaştumul vâhid minhum bi havlidihi. Biri birinin çocuğuna böyle söver yani onlar Müslüman mısın sen diye şeklinde aşağı. Fe yakunu delke delilül islam fi hakkı. Eğer bir mecusi bunu söylerse anlarız ki bu mecusi atmış yapmış? İslam'a girmiş. Bu onun İslam'ına delil olur diyor. Kitab-ı kitab, e, kitab Siyer-ül Kebir. İmam Muhammed İbni Hasan Eşşeybani Es-Sarağsi. Muhammed Es-Sarağsi böyle demiş. Ve ne kalale İmam Şevkani Rahimahullah. İmam Begavi'nin lafızını Naklen diyor ki Kalel Bagavi dedi ki kafir eğer putperestse ya da iki ilaha ibadet ediyorsa e, ve vahdaniyeti ikrar etmiyorsa feza kela la ilaha illallah bi islami. La dediğinde İslamına hükmedilir. Tüm mecubaro ala kabul edeceği ahkam, sonra bütün ahkamı kabul etmeye zorlanır. Vayatabar raa, bununla beraber min kül dini'nin muhalif el İslam, İslam dini muhalif olan bütün dinlerden beri olmaya çağrılır. Vam menmen kene muqiran bil wahdaniyet, muunkiranin nebu ve ancak her kim wahdaniyeti ikrar eder ancak nübüvveti inkar ederse ve innehu la yuhkam bil hatta yaqul Muhammed rasulullah Muhammed Allah'ın resulüdür diyene kadar İslam'ın hükmedilmez ve inke en muhammed ilal er itikat ederse muhammedin reseletu sadece Araplara hastır fe la budde bütün yaratılmışları gönderilmiştir demek zorundadır Ve inkâne kufrahu bi cihudi vacib ev istibaha muharram eğer küfrü bir vacibi inkar bir haramı mübah kılmak idiyse ve yuhtacu ila enyar an itikadihi bu itikadından dönmesi gerekir ki ancak ne olsun İslamına hükmedilsin diyor Neylül Avtar'da Şevkani bu şekilde hem Begaviden nakil yapıp görüşünü belirtiyor. Ve yakulü İmâm İbn-i Kudam'a el-Maktisi İbn-i Kudam'a Mughni'de muvâd-i henke fe yuhkem kişilerin İslam'ına nasıl hükmedilir meselesini açıklarken eee imam eee lafını zikrediyor ve onu şerh ediyor. Hıraqi şöyle diyor: "Ve men şehide aleyhi birridd ta kime riddet ile şehadet edilirse yani irtidadı gözlenirse fakale me kefertu bu adam da dese ki ben kafir olmadım fe in şehide en la ilaha illallah ve enne Muhammeden bu mürtet olunan adam la ileh illallah Muhammedur Resulullah dese de lem yakşif an şeyin, ondan hiçbir şey kaldırılmaz. İşte bu Khiraki'nin sözü İbn Kudamme bunu naklediyor ve sonra açıklıyor. İbn Kudamme bu sözü açıklarken şöyle diyor: O kelam o Khirakiyi, kelamı, sözü mahmûrün alemen kafara bir cühdil vahdaniye. İşte vahdaniyeti inkar edenin küfrüne hamledilir, taşınır. Av cühdte resalete Muhammed, av cühdtehuma mân ya da peygamberin risaletini inkar eden ya da ikisini inkar eden kişilere hamledilir. Fa emmen men kefera bi gayri ancak bunun dışında başka bir küfrü olan nedir mesela? İşte teşriiyi Allah'tan başkasına vermek, kabirlere ibadet vesaire vesaire. La yahsulu islamuhu illa bil ikrar bi Onun İslam'ı ancak İslam'dan çıktığı, inkar ettiği şeyi ikrar etmekle ancak hasıl olur diyor. O men akara bi risalet Muhammed oğan Kerrekem Niima Baasanil her kim Muhammed'in Allah'ın resulü olduğunu ikrar eder ve onun alemlere gönderildiğini gönderilmiş olduğunu inkar ederse la yasbutu <gülüyor> islamuhu hatta yashadu anna muhammeda rasulullah ilal khalqi ecmai Muhammed'in bütün yaratılmışlara gönderildiğini ikrar edene kadar İslam'ın hükmedilmez. Avyata barra ma'a shahadatin min kulli dinin yukhalifu'l islam ya da şöyle bu la ilahe illallah Muhammedur rasulullah beraber İslam dininin halifinde muhalifinde olan bütün dinlerden teberri etmedikçe İslamına hükmedilmez. Ve in za'm anne Muhammeden Resulun ba'da gayri hâda zannederse Muhammed'den sonra başka bir Resul var. Lezimehul ikrar bi anne hâzel mev'udhu ve Resulullah. Şunu ikrar etmesi lazım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmiştir. Başkası yoktur. Leannehu ize iktasr aleyh şehadeteyn eğer bu iki şehadette la ilahe lallah Muhammed Resulullah şahadetinde taksirat yaparsa ihtemela annehu arâda ma'teqadahu ve in irtette bi cuhudi fardun. Mesela bir farzı inkarla irtidad etmişse lem yuslim hatta yuqir bi ma juhdahu o inkar ettiği şey ikrar edene kadar e, müslüman olamaz ve yu'idu şehadete bu şahadeti tekrar iade edecek li'ennehu kazzaba Allah ve rasulahu bi ma i'taqadahu çünkü o itikat ettiği şeyde Allah ve Resulü'nü yalanlamıştır ve kedelike inne incehade nebiyen veya ayeten min kitabillah teala Allah kitabından bir ayeti ve eğer bir peygamberi inkarla küfre girdiyse ev kitaben min kutubihi ya da kitabından bir kitap ev ma laka min ya da meleklerden bir meleğe inkarla elledine sebete annahum melaiketullah tabi Allah'ın melekleri olduğu sabit olan sahih delillerle meleklerden birini inkar ederse ev istibaha muha muharramen ya da bir haramı mübah kılarsa kendine felabutta fi islamih minel ikrar bi ma cah o inkar ettiği şey ikrar edene kadar İslam'ına hükmedilmez. O ammü'l kafir bi juhdiddin amm min aslihi ila şehid anna Muhammedur Resulullah ve iktısra ala zalik fe fihi Ancak bir kafir e, dinle juhd ediyor aslında. Eğer Muhammed Allah'ın resulüdür diye şahit eder bunda iftısar taksir yaparsa iki görüş var. Ahadu yhkum bi islamih birincisi İslam'a hükmedilir li'ennehula yokeri risaleti muhammed çünkü o muhammedin risaletini aslan ikrar etmiyordu İlla wa huwa Arsalahu ve bi tevhidihi. Çünkü o onun risalete ikrar etmekle onun tevhidini ve gönderildiği şeyde ikrar etmiştir. Li anne nebi. Çünkü peygamber doğruladı fi ma ceabihi getirdiklerini ve kadja bi tevhidihi ve getirdiği tevhidi İkinci, anhu inka namukiran bi tevhid kel Yahut eğer Yahudiler gibi tevhidi ikrar eden biri ise hüküm bi İslamihi İslam'a hükmeder Muhammed Rasulullah'ta mesle. Li an tevhid sabitun fi çünkü Allah'ın tevhidi hakkında sabittir. La ilahe illallah zaten ikrar etmiştir. Küfrü Muhammedur Resulullah olduğu için Muhammed Resulullah dediğinde de İslamına hükmedilir. Vaqad damma ilayhil ikrarı bir risalati Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin Allah'ın Resulü olduğunu ikrar ederse İslam'ı tamamlamış olur yani İslam'ı gerçekleşmiş olur manasında. Vo inkene gairu muvahid eğer muvhid değilse, ken nasara mesela Hristiyanlar gibi vel mecusu vel putperestler, mecusiler gibi lem yuhkem bi islamihi, İslam'ına hükmedilmez. Hatta eşhedü en la ilaha illallah ta ki la ilaha illallah şahadetini yerine getirene kadar. O bu noktada birçok haber gelmiştir sayı olan İ şey n La Çünkü bu iki şeyden birini inkar eden, ancak bunları ikrar etmekle beraber ne olabilir İslam'a girebilir. Ve in kale er derse ki eşhedü enne bir salasam aleyhi ve sellem bi ki Muhammed Allah'ın resulüdür. Gene İslam'ına hükmetmeyiz. Li'annehu yahtamul an yuride gayr-nebiyina. Belki peygamberin dışında başka bir <gülüyor> peygamberi e kastediyor olabilir ihtimaldir. Ve kale ene mu'minun ev ene muslim. Eğer derse ben müminim Müslümanım. Fakal al-qadi bunun hakkında kadı der ki hükmü bi İslamihi bihaza. Bununla İslam'ına hükmedilir. O ellem yulaffizi bir şehadaten şehadeti ikrar etmese de eliyennahuma isman li şey'in ma'lumun ma'ruf ve huve şehadaten. Çünkü bu şehadet kelimesi ma'ruf, ma'lum bilinen bir ismidir. Mümin, Müslim onun gereğidir çünkü ve ila nefsi bima kana muhbiran bihi eğer bundan nefsi hakkında haber verirse bu neyi kapsar bu iki şahadetiyle la ilahe illallah Muhammedur ikrar ettiğini kapsar ve yuhtemalu ihtimaldir ki en haza fil kafir asli bu asli kafiridedir evmenceh del vahdaniye ya da vahdaniyeti tevhidi inkar eden hakkındadır bu söylenenler amma men kafara bijhethi nabiin ou kitabin ou farizatin wonehiha la yasri muslimen bilzalik ama işte nebi'yi inkar eden kitabı inkar eden bir farz inkar eden bu sözle Müslüman olmaz li anna huruba mayyatakda anna İslam mahu alehi çünkü zanneder ki İslam önceki itikat ettiği şeydir ve ehli bid'at kullehum ya'taqidun ki bid'at hepsi itikad ediyorlar ki enhumu'l muslimun onlar Müslümandırlar zannediyorlar kendilerini ve minhummen huwa kafir bazı bid'at ehli kafirdir diyor İbn Kudame el Hambeli Muhnide bu şekilde açıklıyor meseleyi yani sözü biraz uzun ancak dikkat ederseniz hep illetten hep bir şeyin etrafında dönüp duruyor bütün ulemanın kavli Gerek Şeybenin'in, gerek Kessani'nin, gerek İbni Kodame'nin, gerek işte Kadı İyad'ın olsun, Khattabi'nin, Nebevi'nin, İbni Hacer'in hepsinin sözlerinin etrafında dönüyor. Kişi İslam'dan çıktığı şeyle ne yapabilir? Ancak İslam'a dönebilir ve mücerretle La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah lafzı kişiyi ne yapmaz? İslam'a sokmaz ancak o eski itikadından ne yapacak? Teberri edecek, beri olacak ki bu lafız ne yapsın ona? fayda versin. Eğer aslıla ilah Muhammed Resulullah ikrar eden bir kişi ise bir müşrik bir mürtet ise bu insanın mücerret la ilah ile Muhammed Resulullah'la ne yapılmaz? İslam'ına hükmedilmez. Ee, gene Şeyh Abdurrahman İbn Hazn Ali Şeyh der ki: "Vakad ejmel ulema, alimler icmat ettiler ki ala enne men qala la ilaha kim la Allahdır? illallah der manaçnayı takat etmese, ve olmadıktanana, manaçnayı takat etmese, ve olmadıktanana, ve Onunla savaşılır. Hatta ya'mel bime dellet aleyhi minen nefi vel isbat. Nefi ve isbatın delalet ettiği şeylerle amel kadar onunla savaşılır dedi. Dikkat edilse şimdi bazı cahiller bizi işte Necid sözlerinde işte hükmü İslami ve hakiki imanı ayıramadığımız gibi ithamlarda bulunuyorlar. Elhamdülillah biz hükmü İslam ile hakiki İslam arasındaki farkı biliyoruz. Allah'a hamdolsun. Şeyh Abdurrahman'ın sözünde hakiki İslam'dan kasıt yoktur. Çünkü ennehu yukatil diyor. Savaşılır diyor. Yani hakiki imanın e, burada bahsi dahi geçmiyor. Burada hükmü İslam'dan bahsederken şeyh وَلَمْ يَعْتَقِتْ مَا نَاهَا وَلَمْ bi بِمُقْتَدَاهَا diyor. Manasını itikat etmeden ve gerekleriyle amel etmeden bunlar da e, hükmü İslam'da gerekli olan nedir? İki etmendir. Şeyh Muhammed e, Rahimahullah e, bazı bedevilerin tekfirine delilleri sayarken Zamanındaki bedevilerin tekfirine bazı deliller sayıyor. Yedi tane delil sayıyor. Bunlardan bir tanesi de delil-ü sadis. Altıncı delildir diyor. kıssat beni Ubeyd-el-Kattah. Ubeyd-el-Kattah oğulları kıssasıdır diyor Şeyh Muhammed. فَاِنَّهُمْ ظَاهَرُوا عَلَى رَأْسِ الْمِئَةِ ثَالِثَ Onlar e, üçüncü yüzyılın başında ne izhar ettiler? Neyi izhar ettiler? فَادَّعَ عُبَيْدُ اللّٰهُ اَنَّهُ مِنْ Ali bin Ebi Talip zürriyet-i Fatıma dediler ki Ubeyd el-Kaddah Fatıma'nın zürriyetinden dir dediler. Onun soyundan geliyor. Ve tezeyye bi zey ehli't-taat vel fi sebilillah. E, Taat ehliyle Allah yolunda cihatla insanların gözünde bunları süslediler. Fe tabi'ahu akvamun min el-barber. Berber kavimleri o Kuzey Afrika'daki kavimler Tabi oldular min ehlil maghrib, maghrib ehlinden. Ve sara lehu devletun kebira ve levladihi min ba'dihi. Gerek Ubeyd el-Kahtah, gerekse çocuklarına büyük bir devlet oldu bundan sonra. Thümme melekun ve Şam, Şam'a ve Mısır'a malik oldular. oralarda devletleri büyüdü. Ve azharu şerai ile İslam, İslam'ın şiarlarını izahar ettiler. Ve akamul cüm'a vel cema'a, cümayi ve cemaati İkame ettiler. Cuma namazlarını kıldılar. Cemaat namazlarını kıldılar. Ve nasıl bu kada muftin müftülerle kadıları vardı. Onlar insanlar arasında hükmediyordular şeriatla. Lakin azaharü şirk ve muhalefetü şeria şeriatı muhalif ve bazı şirkler izhar ettiler. Ve zahara minhum mâ yedullu ala nifakihim ve şiddeti kufrihim küfürlerinin şiddetine ve nifakların şiddetine dair bazı deliller ne zaman ki zahir oldu ve icma ehli elim annehum kuffarun ilim ehli bunlara rağmen e, onların küfürlerine kafir olduklarına icma ettiler diyor ve anne darahum darul harbin bakın çok önemli bir lafız onların darlarının darul harp olduğunu ilan etti. Alimler buna icma ettiler. Neyle beraber mea idaha rishaa ir il Islam İslamı işyerlerini izah etmelerine rağmen, wafim Mısır minal ulama wal ubbat unasun kesir. Ve halbuki Mısır'da birçok alim, birçok abit insan vardı ve aksaru ehli Mısır lem yedhul mea ahdathu min kufr. Ve Mısır ehlinin çoğu sonradan çıkan bu bidat küfür bidatlara girmediler. Ve mea zelik bunu rağmen ne yaptı ulama? zikrettiğimiz gibi diyor acma ulema ala ma hu zikrettiğimiz şey icma ettiler oranın darul harp olduğuna ve kafir olduklarına ne yaptılar icma ettiler delil usabe diyor 7. delil kıssatu tatar tatarların kıssasıdır diyor bedevilerin tekfirine delil وَذَلْكَ أَنَّهُمْ بَعْدَ مَا فعلوا بالمسلمين ما فعلو فَعَلُوا Tatarlar Müslümanlara yapacaklarını yaptıkları zaman وَسَكَنُوا بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ Müslümanların beldelerine gelip yerleştikleri zaman وَاَرَفُوا دِينُ الْإِسْلَمِ İslam dinini bildiler ve وَاَسْلَمُ İslam dinini sevdiler, İslam'a girdiler لَكِنْ لَمْ يَعْمَلُوا بِمَا يَج ancak İslam'ın vacipleriyle amel etmediler ve alharu aşşya minel khrucu an şeriyâ şeriattan çıkaran bazı ameller ilzahar ettiler. Lakin ne humkânı yatalaf vaduna bir şahid eteyin ama bu Tatarlar la ilahillâla Muhammed a sallallahu diyorlardı ve Yusalluuna salawatul kamsa val Cuma val Cemaat beş vakit namaz kılıyorlar Cemaatle namaz kılıyorlar Cuma'yı kılıyorlardı. Ve hiç sökkel bedevi bedeviler gibi bile değildi. Ve mahade kifra humul uleme buna rağmen alimler onların hepsini tekfir ettiler ve vakateluhum ve gazavahum ve gazuhum onları öldürdüler savaştılar savaş onlarla beraber mücadele ettiler hatta ezalehumullahu an bidanil muslimin Allah onları taki müslümanların beldelerinden izal etti yok etti ve fima zekarna kifayetu limen hadahullah bu aktardıklarımız Allah'ın hidayet ettiğini yeterlidir artar bile ve emmen men aradallahu fitnetahu Allah'ın fitnesini irade ettiği ise tanah altında, jibal بين يديه لم dağlar bile önünde toz toprak olsa paramparça olsa ona fayda vermez diyor. Ne güzel de söylemiş Şeyh Muhammed Allah ona rahmet etsin. Bugün ekseri insanlar işte cahil, bunlar işte cahil insanlar tamam la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorlar. Şu küfürler diştileri ama dinden çıkmazlar gibi saçmalıklarla geliyorlar. Şeyh Muhammed onlara da güzel örnek vermiş ve Tatarların Cengiz Han'ın yasa yasak koyduğu Yahudilikten, Hristiyanlıktan, Müslümanlıktan ve kendi hepsinde koyduğu kanunları bir araya getirip adına yasak koyduğu o kanun üzerine muhakeme olan o kanun düzenine itaat eden herkesi İbn Kesir'in İbn Teymi'nin neden tekfir ettiği şimdi daha iyi anlaşılıyor. Eee Muhammed'in haber verdiği gibi Tatarlar e, aslında İslam dininin dışında başka bir dinde olduklarını iddia etmiyorlardı. Müslümanlarla oturup kalktıktan sonra İslam'ın güzelliğini öğrenip İslam'a girdiler. Ancak İslam'a girdikten sonra İslam'ın gerekleriyle vaciplerini amel etmediklerinden dolayı ne yaptılar? Küfre düştüler, mürtet oldular. Ee, i̇şte Şeyh Muhammed ne yapıyor? Burada e, bazı şüpheleri reddederken de e, bu şüphe ehlinin, e, bu gibi şirk ehlinin İslam'ın hükmetme noktasındaki batıllıklarını ortaya koymuş oluyor. Allah ona rahmetsin. Gene aynı şekilde şüpheleri reddinde Şeyh Muhammed e, kalp hastalıklı kalplerdeki hastalığı, fitneyi, bu tevhili, tahrifi yok etmek için Muhammed ibn Abdullah diyor Türkî, "Fema'lûmun ennet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği en yüce farziyettir. O namazdan, zekattan, oruçtan, hacdan daha yücedir. Fe keyfe izâ cahada'l insân şey'en min İşte insanlardan bir tanesi eğer bu işlerden bir tanesini inkar ederse, eee Nasıl kafir olmaz?" ve لو عمل بكل ما جاء به الرسول getirdiği her şeyle amel etse dahi bunlardan birini inkar ederse nasıl kafir olmaz ve ila cehadet tauhid ellezî huve kulluhum lâ yakfur <gülüyor> nasıl olur da bütün resullerin getirdiği tevhidi inkar ederse tekfir edilmez <gülüyor> subhanallâhi mâ acîbu hâzâ el bu ne acayip bir cehalettir diyor ve yuqâlu eydan aynı şekilde der <diyor> ki hâ ulâ ashabur rasûl işte bunlar resulün ashabıdır aleyhissalatu vesselam qâtilu benî hanîfe Beni Hanife ile savaştılar Ve kat aslamu ma'an Beni Hanife ise Peygamber Salasem döneminde Müslüman olmuştu Ve hum yeşhedûne en la ilahe illallah Ve anne Muhammeden abduhu ve rasuluh Onlar Allah'ın da maşkı ilah olmadığını Resulullah Salasem'in onun kulu ve elçisi olduğunu e, ikrar ediyorlardı Ezan okuyorlardı Ve yuezzinûn ve yusallûn namaz kılıyorlardı Fe Kale Eğer deseydi İnnehum yakulûne enne musalleme nebi Onlardan biri deseydi Musalleme e, müseyleme Allah'ın Peygamberidir deseydi, kul işte dediğimiz e, dediğimiz şey irade ettiğimiz şey buydu? İlerken hemen rafya raju'nan nebi kafar. Eğer bir adam e, bir insanı Peygamberin rütbesine çıkardığı zaman kafir oluyorsa waḥrūmā luhu e, malı ve demu eğer malı ve kanı helal oluyorsa tenfe o shahadatan şahadeti ona fayda vermiyorsa vel salah namaz ona fayda vermiyorsa fe bimen rafa'a şemsan veya Yusuf veya sahabe veya nebi fi rutbeti cebbari semavati ve'l ard öylese şemsan'ı Yusuf'u işte bir sahabeyi bir peygamberi yerlerin ve göklerin cebbarı olan Allah subhanahu wa seviyesine çıkartanın malı ve kanı nasıl helal olmaz nasıl o kâfir olmaz. Subhanallah ma azamu Subhanallah bu ne yüce bir iştir. Kezâlike yetba Allahu ala kulûbi'llezîne lā ya'lemûn. İşte Allah bilmeyenlerin kalplerini bu şekilde mühürlemiştir diyor Allah Subhanahu Teala. Allah Şeyh Muhammed'e rahmet etsin. Ne güzel de açıklamış. Düşünün bir insan bir insanı Peygamber sahasının seviyesine çıkartıyor diye kafir oluyor. Şehadet ona fayda vermiyor. Kıldığı namaz, ezanlar ona fayda vermiyor. Ve sahabe onlarla savaşıyor. Mallarını, kanlarını helal görüyor. Nasıl olur da Allah'ı Allah'ın seviyesine bir insanı çıkartanın malı kanı helal olmaz. Nasıl olur da bu adam hala Müslüman olabilir? Bu şaşılacak, taaccüp edilecek bir iştir. Subhanallah. Allah subhanahu ve teala onların iftiralarından, cahillerin iftiralarından beridir. Münezzehtir Rabbimiz Cel ve Aleyh. Evet. Ve kâle eyda gene şeyh Muhammed dedi ki el-lezine herraqahum ala Ali bin Ebi Talib bin Nar. Eee Ali bin Ebi Talib'in ateşle yaptıkları da bu gibilerdendir. Kulluhum yeddaunel İslam. Hepsi İslam iddiasındaydılar. Ve hum min ashabi Ali radıyallahu anhu. Hepsi Ali radıyallahu anhu'nun arkadaşlarıydı. Ve teallemul ilme minas sahabe. Sahabeden ilim öğrendiler. Velakin i'tekadu fi Ali mislul eytikadu fi Yusuf ve Şemsen ve emthaliha. Fakat Yusuf, Şemsen ve benzerlerin itikadı hakkında itikat ettikleri gibi Ali hakkında itikat edince... Ee, ne yaptı Ali radıyallan onları ateşle yakarak öldürdü. Fe keyfe ecme as sahabe ala katlihim ve kufrihim. Nasıl oldu da sahabe ve sahabe onların katline ve küfrüne icma ettiler. Görmüyor musun? Atazunnu enne as sahabe yukeffirun el muslimin. Sen zannediyor musun sahabe Müslümanları tekfir etti? Bugün çünkü ne yapıyor insanlar? Bizim Müslümanlığı tekfir etmekle itham ediyorlar. Halbuki bunlar Müslüman değildir. İslam'a hiç girmemiştir. Şirk dininden hiç Ayrılmamışlardır. Ve gal aydan gene devam ederek diyor ki: Elledine gal fihim. Allah onların hakkında şöyle dedi: Yahlifone billahi ma qalu söylemediklerine dair yemin ediyorlar. Vala katkalu kelimete'l kufri. Onlar küfür kelimesini söylediler. Vekaferu ba'de islamihim. İslam'larından sonra kafir oldular. Tövbe 34. ayet. Emme semiatallahu kefferahum bi kelimatin ma'akumihim fi zaman rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve yucahidun ve yusallun ma huwa yuzkun ve ve ve yuhadun. Görmüyor musun Allah subhanehu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Olmalarına onunla beraber Cihad etmelerine onunla beraber Namaz kılmalarına zekat Vermelerine hac etmelerine, Allah'ı birlemelerine rağmen ağızlarından çıkan bir küfür kelimesinden dolayı onları nasıl tekfir ettiğini işitmiyor musun? Ve kedelike kad ve kedenikellezine kallellahu fihim Allah'ın şöyle dediği şeyi işitmiyor musun? Kul ebillahi ve ayatihi ve rasulihum tum testehzeun de ki Allah'la ayetleriyle ve resulü ile mi dalga geçiyorsunuz? Lakatfer iman hüm özür dilemeyin imanınızdan sonra kaâfir oldunuz tövbe altmış beş ve altmış altın ayetler ve ulaillediğine sarrahallahu annehum kefer işte Allah bana ve teala'nın imanlarından sonra kaâfir olduğunu beyan ettiği bu kişiler fi peygamberle tebuk gazvesindeydiler Gau kelime ve annehum kalu ha alev ilimizize mizah yoluyla zikrettikleri şaka olsun diye zikrettikleri bir kelime söylediler. Fe teammel hadi şüphe. Bu şüpheyi iyi düşün. Oy yakavluhum tekfferuna minel muslimin enasen yeshaduna la ilahe illallah ve yesalluna ve yusumut. Diyorlar ki bizim için siz oruç tutan, namaz kılan, la ilahe illallah diyen insanları tekfir ediyorsunuz. Fun teammel cevabeha sonra da cevabını iyice düşün fe innehu min anfa ma fi hadi el avrak bu kağıtlarda yazılan en faydalı şeyler az önce verdiğimiz cevaplardır diyor. Allah şeyhe rahmet etsin. Keşfü şüpheat risalesinde Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab böyle izahda bulunmuş. Yaqulu Hamid el-Fakih. Hamid el-Fakih de diyor ki, Kethiru minel adiiyatil adiiyâli ilm yecehalûne la ilahe illallah. Birçok ilim iddiasında olan davetçiler la ilahe illallah konusunda cahildirler. Feyhkumun ala kulli men talaffaza biha bilislam. Bu kelimeyi her telaffuz eden la ilahe illallah her telaffuz eden insanı İslam'la hükmediyorlar. Ve lev kane mujahiran bil kufri sırah açık küfrü izhar etse dahi böyle zannediyorlar. Ka ibadatu'l kubur ve'l mevta ve'l avtan putlara, ölülere, kabirlere ibadet edenlere hükmettikleri gibi vastehlalul muharramatul ma'lum tahrimuha min ed darura dinen bilinmesi zaruri olan haramları helal kılanlara dahi İslam'la hükmediyorlar. Ve hükmü bi gayri ma Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden Allah'ın kanunlarını, Allah'ın kitabını, Allah'ın anayasasını bir kenara bırakıp kendi hevaveslerinden yazdıkları kitaplarla hükmedenlere İslam'la hükmetmeleri gibi ve ve ve va atikadi ahbarihim ve ruhbanihim erbab min dunillah ahbaruhum ve ruhbanum erbab min dunillah rahipleni ve hahamlani Allah'tan başka rabler edin edinenleri ne yapıyorlar <gülüyor> Sadece la ilahe illallah dedikleri için ne yapıyorlar? İslam'larına hükmediyorlar. "Walau kanat la haula'l juhala kulubun yafkahun biha la alimu anna ma'na la ilahe illallah baratun min ibadati ghayri Allah ve itai'l ahdi vel mithaq ve al-qiyam bi adai hak Allah fi'l ibade." Eğer bu cahiller kalplerinde ilimden bir şey olsaydı ve kalpleri bu la ilahe illallah manasını anlamış olsaydı göreceklerdi ki İslam nedir? Allah'tan başka ibadet edilenlerden beraat etmek, uzaklaşmak, eh, ahdi yerine getirmek, misakı yerine getirmek ve Allah'ın hakkını ibadette yerine getirmektir. Ya durl ala ta'ala Allah'ın şu sözü Allah'ın hakkını gösteriyor ve men yakfur bi ta'hu tuwayyib min billah fakad kim tağutu inkar eder Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan sapa sağlam kulp'a tutunmuştur diyor. Gene aynı şekilde Nebi Salih'in hariciler hakkında söylediği hadiste, onlar çokça namaz kılmasına rağmen, çokça oruç tutmasına rağmen, çokça Kur'an okumasına rağmen la ilahe illallah manasını anlamadıklarından dolayı Müslümanları küfürlü ödüp hükmettiklerinden dolayı onların dinden çıktığını, okun yaydan çıktı gibi dinle çıktığını ne yapıyor? Beyan ediyor. Vaka vaka mafkalefi sahih ve Müslümin ittifak ettiği lafızla dediği gibi ve adrak. Lavadraktıhum, la, laqattetühum, katle adın eğer onları yetişirsem adın öldürüldüğü gibi öldüreceğim onları. Ve lüke mürjeta telefuz bilâ ilâhilâllâ kafiyan eğer ilâhilâllâ yeterli olsaydı da ma vaka telharb ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, bugünkü birçok diyor ilim iddiasında olan kişinin maalesef eee velakin tabi'allahu ala kulubihim fehum Allah onların kalplerine mühür vurmuştur. Onlar hakikati anlamıyorlar diyor. Çok da doğru söylüyor. Bugün ekseri ilim iddiasında bulunan insanlar la ilahe ne manaya geldiğini, la ilahe illallah söyleyenin İslam'la hükmedilemi hükmedilmez mi meselesinden maalesef cahiller Allah hidayet versin hepsine. Şeyh Süleyman İbn Abdullah diyor ki: "Vela raybe şüphe yoktur ki ennahu lev qalaha ahad minel müşrikîn. Müşriklerden biri la ilahe illallah dese, vana vana taqaiden bişehadeti enne Muhammeder Resulullah, Muhammedin Allah'ın resulü olduğuna şahit etse, ve ya'rif ma'ne'l ilah ve la Rasul. Ama ilahın ve resulün ne anlama geldiğini bilmese, ve salle namaz kılsa ve sâme ve va hacce oruç tutsa, haccese, vela yedri اِلَّا اَنَّهُ رَعَ النَّاسَ يَفْعَلُونَهُ Bunların ne manaya geldiğini bilmese ama insanlar yapıyor diye yapsa فَتَابِعَهُمْ وَلَمْ يَفْعَلْ شَيْمْ مِنَ الشِّرْكِ onlara tabi olsa şirkten de bir şey yapmasa bile fe inne hu la yeshku ahadun fi adami islamih bu adamın İslam olmadığında kimse şüphe etmez. Vakat afta bi zalike fuqaha'l maghrib maghrib fakihlerimizna fetva verdiler. Kulluhum fi awwalul qurunul 11 11. asrın başında veya kabli veya kabluhu ya da ondan önce fi shakhsin kane kedalik bu şekilde olan birinin İslam olmadığını, İslam üzere olmadığına dair magrib uleması fetva verdiler. kemel dakeruhu sahibi durarul semin fi sharh al-mursid al-muayyen bu kitabun sahibi men al-malikiye malikelerin büyüklerinden o da bu şekilde zikretmiş thumma qale sharhahu sonra onu şerheden şöyle dedi ve haza allazi Fi gayet cile, la mümkün en farklı fihhi Bu meselede aklı başında iki kişi kesinlikle ihtilaf etmesi mümkün değildir. İşte bu, bu fetva noktasında kimse tartışmaz diye e Maghrib uleması zamanda fetva vermişler. Bakın la ilahe illallah diyor ve hiç kimseyi Allah subhanahu aleyhi ortak koşmuyor. Ama la ilahe illallah manasını bilmiyor. La Resul'ün manasını bilmiyor. İşte neden e, namaz kıldığını, neden oruç tuttuğunu hiçbirinden yani la ilahe illallah muhtevasından dair ilimden yanında zerre kadar pay yok. İşte böyle birinin küfrüne mağrib uleması ne yapmışlar? E, icma etmişler. E, i̇cma naklediyor Şeyh e, Süleyman İbni Abdullah. Allah ona rahmet etsin. Gene aynı şekilde diyor ki قَوْلِهُ مَنْ شَهِدَ اَنْ La اِلٰهِ اِلَى Kimin la ilah ilahellah şahadet ederse sözü yani men tekalleme bi hadi kelime arifan li ma'naha yani bu kelime kim manasını bilerek konuşursa amilen bi muqtadaha batinan ve zahiren gerek batınen gerek zahiren gerekleriyle amel ederse kemadallahi aleyhi kavlihi Allah'ın şu sözünün delalet ettiği gibi fa'le mennehu la ilaha illallah ibil ki Allah'tan başka ilah yoktur ve kavlu illa men şehide bil hakki ve hum ancak her kim hakka bilerek şehadet ederse o müstesna sözünde olduğu gibi emmen nutku biha min gayri şüphesiz manasını bilmeden sadece nutk etmekle la ilaha illallah ve <gülüyor> gerekleriyle amel etmemek ve inne derke gayri nafiun bil icma ile bu kişiye fayda vermez limen kane abu cehl ve rasul Kufru min kureyş ve gayrim alemu minhu bila la illallah çünkü Ebu Cehil ve Kureyş'in Kureyş baş kafirleri dahi la ilahe illallah manasını bu gibi bir kişiden daha iyi bilmekteler diyor şeyh. Şeyh Abdüllatif Ali Şeyh Muhammed'in Şeyh Muhammed'in Muhammed torunlarından o da diyor ki vel meru kişi bazen şirki kerih görür. Ve yuhibbu tevhid. Tevhidi sever. Lakin yatihi'l khalal min adamil bara min ahli'ş-şirk. Ama bu la ilahe illallah'na bu tevhidi sevmesine, şirke kerih görmesine nereden halal gelir? Nereden bozulur? Şirk ehlinden berat etmemesinden, vataki muwalat <gülüyor> ehlit tevhid, ehlit tevhide dostluk beslemeyi terk etmesinden, vanuslatihim <gülüyor> ve bu şirk ehline yardım etmesinden dolayı ne olur? Tevhidine halal gelir. Fayakun mutta bir <gülüyor> anli hava huda kilen mina şirk tabi olmasından dolayı şirkin başka bir şubesinden tevhidini bozar tehdem dinini ve ma banahu dinini ve onun üzerine bina olan her şeyi yerle bir eder. Tariken minnet tevhid usulen ve şuben tevhid gerek usul olarak gerek şube olarak terk etmiştir. La yastakimu ma aha imanuhu allazi irtadahu Razı olunacak imanı ikame etmiş olmaz fele yuhibbu ve la onu sevmez, ona bozutmez. Vela yuğadi, vela yuvali, lüjelalimen enşa huwa suluahu. Onu yaratan, onu yaşatan, Allah سبحانه ve تعالى'nin için dostluk yapmaz, onun için düşmanlık yapmazsa fakul hada yukad min şehadeti la ilahe illallah işte bunların hepsi la ilahe illallah şahadetini o kadar la ilahe illallah şahadetini tevhidin gereklerini bozar. İşte buraya kadar aktardığımız bütün bu nakillerden anlaşıldığı gibi mücerret lafızla la ilahe illallah söylemek, mücerret lafızla la ilahe illallah ikrar etmek kişinin İslam'ına ne yapmaz delalet etmez. Kişi bununla beraber e, İslam'a girmiş olmaz. Ancak la ilahe illallah'ın e, manasını bilecek. Ancak la ilahe illallah gerekliliğini yerine getirecek. Ancak o kendisini İslam'dan çıkaran itikattan tekrar geri döndüğünü ikrar edecek, beyan edecek ki biz ne yapabilelim? Onun İslam'ına hükmedebilelim. Ancak kişi ne yapabilir? Böyle İslam'a girebilir. Sözlerimizde bir güzellik varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Bir kötülük de varsa nefsimde er bir sözlerimizde bir güzellik varsa Allah'tan veresunun sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Va ahire davana enel hamdulillahi rabbil alamin. la ilahe illa